735. konu Enes'in amirlere küfretmeme hususundaki hadisi Enes radıyallahu anha şöyle diyor Hazreti Peygamber'in sahabilerinden olan büyüklerimiz bizleri emirlerimize küfretip onlara hile yapmaktan ve isyan etmekten menettiler ayrıca da Allah'tan korkunuz ve sabır gösteriniz çünkü bu sayede Allah'a yakınlaşırsınız dediler